Mücadele Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zıhar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu atla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani <tod> Allahu kovla, Allah, Allahu Ey Muhammed. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Ellezine yuzahirun minkum min nisaihim ma hunne ummahatihim <mâ> İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki, hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zıhar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. والذين يضاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتم نساء ذلك تعظون به والله بما تعملون خبير Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. فَمَنْ لَمْ Buna imkan bulam yanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız iki ay oruç tutması gerekir Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır. İnnellezine <gülüyor> yuhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâhâh Allah şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır Yeumeya ba'atuhumullahu cemian feyunebbihum bima amilu ihsaullahu wensu Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدَنَا مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ İnnallâhe bikulli şeyin alîm. Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Alam ter ila al-lazinuhu najwa thum mayudun limanuhu anhuat najun bil ithm walhudwan wmausiyat al-rasul wa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 Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmandığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azab etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Ya eyyühellezîne âmenû İzâ tenâceytum felâ tetenâcev bil-i'smi vel-udvâni ve me'nsiyatil ve tenâcev bil-birri ve وتناجو بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تحشرون. Ey iman edenler, aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmandığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. iyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. İnman nijwa min al şeytan li yhzen al lazîn âmanu ve liyse bi zarrîhm şeyan illa bi izni ve ala Allah fal mu'minun kötü fısıldı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytancı biriştir. Ama Allah'ın izni olmadan O, müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler. Ya eyyühellezine amenü, İzâ qîle leküm tefessahû fil mecalisi, Fafsahû yefsahillâhu leküm, Ve idâ qîlen şuzû, fen şuzû. وَإِذَا قِيلًا شُزُوا فَنْ شُزُوا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ya eyyühellezîne âmenûn وَإِذَا نَجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَائِكُمْ iman edenler siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. اَاَشْفَقَتُمْ اَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah, sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Elem tera ilellezine tevellu kavmen gadhiballah aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifuna ala'l kezibi ve hum Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edilen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Eadallahu lehum azaben şediden innehum ya'malun. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları ne kötü şeydir. İttehuzû eymânuhum cünneten veseddû an Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٓئِكَ أَصْحَابٌ خَالِدُونَ Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Yüma yabghthumullahu jami'a, fayhlfun lehuk, kma yhlfun l-kum, waihsebun ala şey. Ala, innahumu al-kadibun. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. İstehvede aleyhimu şeytanu feenseahum zikrallâh Hulâike hizbü şeytân أَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِهُمُ Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir. İnnellezîne yuḥāddûna Allāha ve Resûlehu ulâike fil-ezellîn Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar. كَتَبَ Allahu لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَو۪يٌ عَز۪يزٌ Allah, levh-i mahfuzda, ''Andolsun ki hem ben üstün geleceğim, hem de peygamberlerim.'' diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا هم, ou abanahm, ou iqxanhm, ou ashirathm, hulai k ktb fi qulubihm l-ilmn ve aydihm ويدخلهم جنات تجري من الله الله Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla Kur'an'la desteklemiştir. Allah, onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki, sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Aşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden, Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için, surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fiz semavati ve ma fil ardi ve huve'l azizul hakim Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Huve'l <gülüyor>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 Fa ataهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا للأبصار. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri bundan ibret alın. وَلَوْ لَاَنْ لَا كَتَبَ Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır. Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse, Bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Me katatum min lineti ala Ey müminler Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir. وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ Fama aujafetim عليه من خيل ولاركاب ولكن الله كل شيء قدير. Onların mallarından. Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için, siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah, peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter. M Afa Allahu عَلَى رَسُولِهِ مِنْ ahli al-qura falillahi, ﷺ ﷺ wal-rasul, wal-iz al-qurb, wal-yetama, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah'ın feth edilen memleketler halkının mallarından, Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, onun yakınları Yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Nilfukarâ المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضاً يبتغون فضلاً من الله ورضاً ويصرون الله ورسوله Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.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 Onlardan önce Medine'ye yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, Hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır. Ve kimi geri gelirler, <gülüyor> onlar da onlardan daha iyi olurlar. Allah, kimsenin kendi kendine korkmasına izin vermez. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Alam tara ila lüzzin nafqu, yoluun min ahli al-kitab, la in achrjatum la nxrjann maqum, vla nutiyyu fiqum ahd, kûtiltum lenâ nusrankum vallâhu yeşhed innahum lekâzibûn ey muhammed münafıklık edenlerin kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız sizin aleyhinize asla hiç kimseye uymayız eğer hücuma vurarsanız Mutlaka size yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki onlar mutlaka yalancılardır. لَا اِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَا la قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَا وَلَئِنَّ صَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez. Tu eşe Durahbet Fil sudurhim Min Allah Delike bir enle yap Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.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 onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır. كَمَثَلِ O Yahudilerin durumu, kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar, yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır. Kımetli Şeytan, İzzat Allah'ın insanı kırar. Fakat kafirler, "İzzat Allah'ın insanı kırar. Fakat kafirler, "İzzat Allah'ın insanı kırar. Fakat kafirler, Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de, insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ Nihayet her ikisinin de sonu, içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur. Ya... Ayiha ladin âmanu tâku Allah ve altaâzur nefsüm ma qaddmet lâdîu Allah. İnna Allahı xawiru Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ve Allah'ı unutanlara benzemeyin. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine, kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir. La يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصبعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz. ''Hüve Allah'u lezî lâ ilâhe illâhü <gülüyor> ve âlimul gıybi ve şehaadeti huvar <gülüyor> rahmanul ''O, Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görünmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir. Hüve Allah'u lezî ilâ ilâhe illâ huvel melikul kuddûsus selâmul mu'minul muheyminul azîzul cebbarul mutekabbir. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Huvallahul Halikul Bariul Musavvir lehul Asmaul Husna Yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huval Azizul Hakim O yaratan yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimleri onundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa, müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم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 İn kûtum, xurjetum jihâda, fi sabiri ve btiqah mardati, tusrûn elihi bil mowdte, ve ana âlamu bma, وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدَ ظَلَّ سَوَاءَ Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur. إِذَا تَقَافُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ eğer onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler. La ta'fakum arhamukum wa la auladukum yoma'l qiyamet yafsilu binekum wa Allahu bima ta'amlun bacir. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. قَدَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي İBRAHİMَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمُ İlla kavle İbrahim'e li ebihi le estegfiranna leke ve mâ emliku leke minallâhi min şeyh Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar, sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Ey Rabbimiz! Bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin. لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstaknîdir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Asallahu ayyi, j'al biyen kum, ve biyen al-lazinin aday minhum mawadda. Vallaahu quadrir, vallaahu gafur rahim. Umulur ki Allah. Onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِقُوا اِلَيْهِمْ Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. İnna yenhakum Allahu an illaži nı qatelukum fi dini ve axrjukum min biyarikum wa zaheru ala axrajikum atawlouhum ve meyatawlouhum Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir. يا أَهََّذينَ آممَنُ إذَا جَ أَكُمُ الْ المُؤمِنَاتُ مُهاجِاتٍِ فَمْ تَخِنُهَُّ اللهَّهُ أَلَمُ بِإمَانِهِأَلهَّهُ أَْلَمُ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 وَلَا جناح عليكم ان تنكحوا إِذَا اذا اتيتموهن وَلَا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما ان فقتم واليسالوا Dâlikum hükmullah yahkumu beynekum vallahu alimun hakim. Ey iman edenler, mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız Kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenize bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda o hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَإِنْ فَتَأَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُهُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا آتُوفُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kafirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.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 ve la yzenin ve la yqutuln auladhın ve la yeten bi bühtani yfterinin ve ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله وفُر رحيم. Ey Peygamber, iman etmiş olan kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, Elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup, başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse, onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ya eyhellezine amenu la tatawallu qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirah qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur ey iman edenler Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin Kafirlerin, kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf, sıra anlamına gelir. 4. ayette, müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaşlıkları anlatıldığından, Sürede bu adla anılmıştır. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Səbha Lillahi ma ve ma fi al hakim Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allahı eder O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ya Ey iman edenler, ne Ey iman edenler. Yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. İnna Allah yipbül الذين يقاتلون في سبيله صف كأنه بنيان Allah, kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever ve iz قال موسى الله إليكم فلم الله قلوبهم والله لا يهدي القوم Hani bir zamanlar Musa kavmine benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde, ''Bana niçin eziyet ediyorsunuz?'' demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırdı. Allah, yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.''